Herkese merhaba. Hani de Franco ile başladık Lifeboat. Ben Ayşegül. Bugün Hülya birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Ayşegül'cim. Ee, Hülya ile edebiyat üzerine e, bir dizi program yapmayı hayal etmiştik. E, bunlardan e, şimdi queer edebiyatla başlıyoruz. E, umuyorum önümüzdeki aylarda da e, devam ederiz. E, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu e, geçtiğimiz sene içerisinde... İlk önce kadın ve edebiyat ondan sonra da edebiyatta kuyur değil mi tam evet. başlı öyle. Evet. Ee, i̇ki çalışma yürüttü. Ee, kurs mu demek lazım? Ee, Hı -hı. Buluşmalar Hı -hı. diyelim bu konular etrafında Hı -hı. ve e, farklı alanlardan edebiyatçıların, öğretim üyelerinin e, sunumlar yaptı Hı -hı. tartışmalar e, yürüttüğü buluşmalar oldu e, bunlar Hı -hı. E, biz şimdi bu kaydı aslında e, haziran başında yapıyoruz ama haziran sonunda yayınlanacak dolayısıyla siz şimdi e, bir ay sonra dinliyor e, olacaksınız onun için tarihleri karıştırırsak arada kusura bakmayın ee, Haziran sonu e, bu konuların hani kuyur nedir, LGBT hareketi, kuyur ilişkisi, LGBT kuyur ilişkisinin çok konuşulduğu bir zaman oluyor LGBT Onur Haftası e, nedeniyle. Bu seneki onur yürüyüşü e, 1 Temmuz'da yani bu programdan hemen sonra e, yapılıyor olacak e, İstanbul'da. Onur yürüyüşü e, ilk defa 2003 yılında biliyorsunuz organize edilmişti ve o sırada e, 20-30 kişinin katıldığı küçük bir e, yürüyüştü. 2010'da 5000 kişiye ulaştı. 2011'de de 10 binden fazla insan İstiklal Caddesi'nde rengarenk bir yürüyüş yaptı. Bu sene de 2012 1 Temmuz'da onur yürüyüşü olacak. biraz da bu vesileyle edebiyat üzerinden queer ve LGBT meselelerini konuşalım dedik. Benim bildiğim kadarıyla ilk defa böyle bir buluşmalar dizisi yapılıyor değil mi bu konu üzerine? Evet, biz Sabancı Üniversitesi'nde öğrencilerin de isteğiyle bir... ...bağımsız okuma dersi organize etmiştik. Orada psikoanalitik e, eleştiri, e, queer teori ve edebiyat üzerine yoğunlaşmıştık. Fakat e, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları forumuyla başladığımız bu... E, ...kadın ve edebiyat e, modülünün çok iyi gitmesi, çalışmasının çok iyi gitmesi sonucunda... ...oradaki aslında tartıştığımız konulardan da yola çıkarak... ...böyle bir ayrı e, bir şemsiye altında e, edebiyata bakmanın ilginç olabileceğini düşündük. Altı e, haftalık bir program... E, oluşturduk. Aslında amacımız çok daha uzun bir e, program e, yapmaktı. Fakat e, bir takım idari nedenler yüzünden altı haftalık, e, altı eserlik bir programa dönüştü. E, ve e, William Shakespeare'den, e, Pierre Lottie'ye, Pierre Lottie'den Virginia Woolf'a, Türk Edebiyatı'nda Perihan Maden, Murat Somer gibi isimlere ve son olarak da genç yazarlardan e, Janet Winterson'a kadar e, değişik bir takım yazarlarla e, queer teori tartışıyoruz ve queer ...okumalar yapmaya çalışıyoruz. Peki bunu biraz açar mısın? Kuyur okuma yapmak ne demek tam olarak? Yani bu edebiyat iserlerini... Ee, ...nasıl okumaya çalışıyorsunuz? Uh -huh. ee, aslında... E, ...hem programda... ...yani bugün de tabii çok kısa süremiz zaman ...programda da aslında queer eleştiriyi çok giremiyoruz. Ama amacımız... E, ...mümkün olduğu kadar queer eleştiriyi de... E, ...gündeme getirip... ...belki teorik açılımlarıyla olmasa da... ...bir iki önemli özelliği üzerinden gidip... ...bir eseri alıp ki... E, ...okuyucularımızdan, bizimle birlikte çalışanlardan da... ...o eseri okumuş olmalarını bekliyoruz. O eseri şimdi... E, Heteronormatif, homonormatif e, olmayan e, bir şekilde e, nasıl okuyabiliriz? Yani kuyeri e, e, tanımlamak gerçi çok zor. E, araştırdığımızda da pek çok e, farklı tanımını bulabiliyoruz ama... E, ...vurgulamaya çalıştıkları e, noktalardan bir tanesi bir yönelim ve dönüşüm olması. E, Durağan bir takım kimliklerin, durağan bir takım cinselliklerin, cinsiyetlerin aksine e, yönelimler, değişimler üzerinden e, insanları e, tanımlamaya çalışmak, anlamaya çalışmak. Dolayısıyla mesela Pierre Loti'nin iyi bir örnek olduğunu düşündük. Neden? Çünkü Pierre Lothi deyince zaten çok bir şey bilmiyoruz. Yani Eyüp'te bir kafesi var bildiğimiz. İşte bir de Yeniköy'de bir Fransız hükümetine ait bir okulu var. Bir de bir zamanlar yaşamış işte İstanbul'u çok sevmiş olan bir Fransız yazar olduğunu biliyoruz. Fakat en popüler eserlerinden birisi A ziyade aslında çok heteroseksüel bir ilişki üzerine kurulu ve e, tabii o dönemin 19. yüzyılın pek çok oryantalist e, miti e, üzerine gidiyor. İşte e, bir kadına aşık olunuyor. E, o kadın aslında hiç konuşmaz, hiç yoktur eserde vesaire. E, Avrupa'lı erkeğin aslında e, bir kendini e, ortaya koyma e, çabasıdır bu aşk. Aziyade de e, zaten e, gerçek bir e, karakter, e, Julien Vio adlı, e, Pierre Loti ismini almadan aslında e, İstanbul'a geliyor ve bu e, macerayı yaşıyor. Ee, evli olan bir kadınla bir ilişki yaşıyor ve bu ilişki e, Julian Vio ülkesine döndükten sonra öğreniliyor, keşfediliyor. E, ve Azia'de ziyade e, ölüme terk ediliyor. E, dolayısıyla bir kadının da ölümüne mal olmuş bir ilişkiden bahsediyoruz. Fakat romana baktığımızda çok heteroseksüel e, bir e, arzu, ilişki olarak okuyabileceğimiz yerde aslında... 19. yüzyıl İstanbul'unun gece hayatıyla ilgili çok ilginç şeyler öğreniyoruz. Seks işçiliği nasıl bir şey onu öğreniyoruz. Mesela Pierre Lottie bir akşam şey diyor ben hani bir fahişe istiyorum diyor ve hemen karşısında şu cevabı oluyor. Kadınlar bu akşam çok pahalı, Yahudi olanlar var. Yani hani bu ilişkilerin sınıf, etnisite e, üzerinden bir e, seks işçiliğinin nasıl kurgulandığı üzerinden ilginç bir şey öğreniyoruz. Daha da önemlisi e, Pierre Lothier'in yine etrafında dolaşan bir takım erkek karakterlerle olan ilişkileri çok e, homoseksüelli, homoerotizm üzerinden e, çok e, e, farklı okumalara e, doğru gidebiliyor. Dolayısıyla bunu hani heteroseksüel olarak kurgulanmış ama bambaşka yönelimlere e, cinselliklere açık olan bir roman olarak okumayı e, seçtik bu e, derste ve biyografisiyle de paralellikler kurarak e, Pierloti'nin kendisi de zaten. E, Eşcinsel ilişkileri olan e, Fransa'da bir evliliği olan Japonya'da başka bir evliliği olan e, bu ilişkilerini e, Fransa'da aslında e, açıkça yaşayan e, ve dolayısıyla 19. yüzyıl Fransa'sının Oscar Wilde'ı e, bu kadar lekeleyen e, hapishanelerde çürüten İngiltere'ye aynı dönem İngiltere'ye göre çok çok açık çok farklı bir yer olduğunu öğreniyoruz. Askerlik kurumuyla ilgili çok ilginç bir şey öğreniyoruz Pierre üzerinden çünkü kendisi e, e, denizci ve e, makyaj e, kullanmasına rağmen e, farklı kılıklarda kadın olabilir bu efemine bir kıyafet olabilir e, fez olabilir vesaire e, sürekli rol değiştirmesine her anlamda cinsiyet anlamında da kültür anlamında da rol değiştirmesine rağmen e, eşcinsel ilişkileri bilinmesine rağmen e, bir kumandan olarak her zaman için yükseltiliyor. Bunlar bilindiği halde. Dolayısıyla hani Fransa'nın iç dinamikleri üzerinden de ilginç bir şey öğreniyoruz. Bu romanları analiz ederken biyografiyle paralel olarak ve... ...biyografiden de bağımsız aslında... ...queer bir okuma nasıl yapılabilir... ...onu tartışabiliyoruz... ...dolayısıyla Pierre Lott'i'yi yeniden keşfetmek... ...çok iyi oldu... ...şimdi az tartıştıktan sonra... ...şey dedik keşke şimdi başka romanlarına da... ...bakabilsek bu çok eksik kaldı... ...yani bir romanda şey olmadı... ...bitmedi çünkü hayatı da... ...o kadar dönüşken değişken... ...bir hayat ki her kısmı... ...ayrı ayrı... ...yorumlara... ...tartışmalara açık... Dolayısıyla e, az de sadece bir başlangıç oldu piyano otu için. E, aslında burada bizim değiştirmemiz gereken okuyucular olarak değiştirmemiz gereken kendi bakış açımız herhalde, değil Hı. mi? Evet. E, yani o heteronormativiteden hep birlikte şeyimizi nasibimizi e, almış durumdayız. Burada da dediğin gibi hem hani merkezi çok Heteroseksüel bir ilişki var. Bir kadın erkek arasında yaşanan bir aşk var. Ve ondan ibaret okuyabiliyoruz böyle Hı -hı. bir romanı. Halbuki onun etrafında bir sürü başka Hı -hı. E, ilişki Hı -hı. yaşanıyor, aktarılıyor. Hı -hı. O geçişlikleri yapamayan biziz. E, Aynen öyle. kendisi değil ya da kitabın kendisi değil. Aynen öyle. Ben özellikle Sabancı'daki öğrencilerimize çok müteşekkirim. Çünkü ben de kendi heteronormativemle açıkçası bu bağımsız okuma dersini hazırlarken karşılaştım. Bütün metinlerine kadar heteroseksüel okuduğumu e, gördüm. Yani bu e, gözlüklerle düşünmüyoruz ama e, örneğin 19. yüzyıl e, dedektif romanlarına bakarken de e, bir takım e, yalnız erkekler buluruz, dedektifler görürüz. E, queer okumalardan bir tanesi neden bu erkeklere e, cinsellik e, yüklüyoruz? E, neden yok olan karşılanamayan arzulanan bir kadın arıyoruz sürekli. Böyle bir şey yok. Erkek de olmayabilir. Dolayısıyla hani aseksüel bir takım 19. yüzyıl karakterleri olabilirler bunlar. Birden o heteronormatif gözlükleri çıkarınca tabii bambaşka pencereler açılıyor. Sadece cinsellik üzerinden de değil homososyal ilişkileri düşünmek çok önemli. Arkadaşlıklar üzerinden düşünmek çok önemli. Mesela son eser olarak bu programda biz bu toplumsal cinsiyet formülü yaptığımız programda ...Program'da Janet Winterson'ın Tutku adlı romanını inceliyoruz. Oradaki Henry karakteriyle Napolyon Bonaparte'ın ilişkisi çok ilginç. Ve orada hani bir imparatorla onun altında olabilecek Fransız bir averaj bir insanın... Ee, işte bazen o insanı putlaştırdığı, sevdiği, dönüştürdüğü, e, yer aşağı ettiği eğer çok hayal kırıklığına uğru uğruyorsa e, Bonaparte'ın yaptıklarından bambaşka bir ilişki var. Şimdi ona es geçip sadece Villanelle olan aşk hikayesine bakmak çok indirgiyor aslında romanın dinamiklerini. Dolayısıyla hani bütün bu heteroseksüel gözlükleri çıkardıktan sonra sadece cinsellik üzerinden değil bambaşka ilişkiler üzerinden de e, karakter Inceleyebiliyoruz. ben çok e, zenginleştiğini düşünüyorum okumalarımızın ben orada bir örnek vermek istiyorum hı hı. bu e, hani bizim bakış açımızı yeniden düşünmemiz e, herkesin bakış açısını yeniden düşünmesi gerektiğine dair bana çok çarpıcı gelmişti Afzal Nacima Badi e, İran üzerine çalışan bir e, akademisyen daha çok kadınlarla ilgili kadınlar milliyetçilik ilişkisi üzerine yazan çizen bir akademisyen kendisi ve sanat üzerinden çok ilginç bir yorumu vardı. İran'daki işte resim sanatı ee, Avrupa ile ilişkiler gelişmeye başladıktan sonra Avrupalılar tarafından çok eleştiriliyor çünkü İran resimlerinde bir takım genç erkekler var çokça erkek var ve erkekler arası ilişkilerin çok açık bir şekilde e, resmi dildiği hmm. e, örnekler var ve e, o dönemde e, Avrupalılar yani modernleşme ile birlikte aslında e, eşcinselliğe karşı ön yargının nasıl dönüştüğünü, eşcinselliğin bir kimlik meselesi olarak algılanıp e, bir stigma ile birlikte, ayrımcılıkla birlikte eşcinsellere yaklaşımın nasıl dönüştüğünü e, anlatıyor ve e, Avrupalılar alay ettikçe İran resimleriyle hı hı. E, siz nasıl eşcinselsiniz hı hı. siz de erkekler nasıl eşcinsel e, gibilerden e, bu resimlerdeki içeriğin değiştiğini e, görüyoruz hı hı. diyor Afsanel'in açma bağıdı ve bir takım genç kadınlar çıkıyor kadınlar ve erkekler olmaya başlıyor hı hı. çok daha heteroseksüel ilişkilerin resmedildiği ee, ...bir döneme geçiliyor. Ama diyor Afsana Necmi Baydi ...hala biz heteroseksüel gözlerimizle... ...baktığımız için... E, ...bunların... E, ...heteroseksüel ilişkileri yansıttığını söylüyoruz. Halbuki diyor... ...o resimlere baktığınızda genelde genç... E, ...son derece cazip erkekler var. Ve o erkekler resimdeki kadınlara değil... ...izleyici olarak bize bakıyorlar... Hmm. Mesela. Son derece davetkar hı hı, bir şekilde. Hı. Dolayısıyla o resme bakan birisi orada bir homoseksüel arzu da görebilir. Hı hı. Öyle bir ilişki de kurabilir o resimle. Hı hı. Dolayısıyla hani görüntüde heteroseksüel bir ilişki yansıtıyor o resim ama aslında izleyiciyle kurduğu ilişki e, homoseksüel bir arzu üzerinden e, kuruluyor olabilir Hı -hı. E, kadınlarla aynı şekilde hani kadınlar da o şekilde e, bakıyorlar izleyiciye dolayısıyla hani bizim hani gördüğümüz şeyi nasıl yorumladığımız e, çok önemli, çok önemli. Siz de bunu tam da sorun sallaşın. Aynen aynen ee, şeyi de tartışabiliriz homonormativite meselesini çünkü e, son dönem kuyur eleştirmenleri zaten buna da karşı bir duruş e, sergiliyorlar yani dolayısıyla e, lezbiyen homoseksüel aktivizminden sonra yine e, transgender transseksüel e, interseksüel dedikleri alanı ya da poliamoru nasıl e, tanımlayacağız nasıl e, bu konularda konuşacağız yani homonormativite de aslında e, bunu çok iyi tanımlayacağız. E, Janet Winterson'da başladığında e, Oranges Are Not The Only Fruit diye bir e, çok genç dönemde yazdığı bir romanla başlıyor. E, Portakallar tek meyve değildir başlığıyla. E, fakat e, bu böyle onun otobiyografisi ve e, lezbiyen bir roman olarak hemen e, paketleniyor. Çok da büyük başarı yani e, 24 yaşında e, çok büyük ödüller alıyor ve çok popüler oluyor bu romanla. İkinci romanın da çok ilginç, e, e, çok değiştiğinde. ...çok geçişken cinsellikler, kimlikler vesaire görüyoruz. Yani bana biraz o kalıplardan da kaçmaya çalışıyor, onları dönüştürmeye çalışıyor gibi geldi tutku. Dolayısıyla queer'da hani biraz bu da var. Yani sadece eşcinsel ilişkiler arama, homoerotizm meselesi de değil aslında. ...daha dönüşken, değişken... ...kimliklere nasıl bakabiliriz? Transgender'a nasıl bakabiliriz? Dediğim gibi hani cinsellik dışı... Ve bunları bir kimliğe evet, dönüştürmeden, kim dönüştürmeden değil mi? Yani Aynen. hani çok Aynen. farklı deneyimler... ...cinsellik deneyimleri ve geçişkenlikleri... ...cinsiyet Aynen. geçişkenlikleri... Aynen. ...olabilir. Bunları bir kimliğe dönüştürmeden... ...nasıl tartışabiliriz? E, Pierre Lottie'nin biyografisi de mesela... ...o açıdan çok ilginçti. Geri dönmek gerekirse... ...çünkü her dönem bambaşka bir... ...insan tanıyoruz. E, şimdi bu insanı... E, bütün ...sünsel olarak tanımlamak o kadar zor ki... ...yani kuyur dışında ben başka bir teori düşünemiyorum... ...yani çünkü Pierre Lothier eşcinsel de diyemiyorum... Ee, ...evde protestan bir evliliği var... Ee, ...ailesinin de zoruyla bir çocuğu var... ...Fransa'da böyle bir hayatı var... ...gerçi sonradan bozuluyor evliliği vesaire ama... Ee, ...bir de Paris'te metresi var... ...dolayısıyla o da bir kadın... ...ama... E, gezdiği ve iş çalıştığı gemilerden tutun. Hani gezdiği her ülkede hem kadın hem erkek sevgilileri, tuttuğu e, seks işçileri vesaire hani bambaşka bir hayatı var. E, çeşitli erkeklerle homoerotik ve homososyal ilişkileri var. Onlar illa cinselliğe dönüşmek zorunda değil. E, zaten tarif etmek istediği her gittiği yerde e, tabii çok oryantalist bir şey e, tüm e, erkek ve kadınların ona nasıl taptığı ...mesela bunun kendisinin de hani bambaşka bir çerçevede ilgi, e, incelenmesi lazım. Yani sadece cinsellik değil bu. Ee, Avrupalı bir erkeği hiyerarşik bir düzenin en tepesinde oturtma mücadelesi zaten roman içinde kadın erkek kimle tanışsa mesela Türk Osmanlı İmparatorluğu'nda Türkçeyi ne kadar mükemmel konuştuğunu söylüyor. Oysa Fransızca yazdığı ve Türkçe kattığı orijinal eserlere bakarsanız her türlü hata var. Yani hani o kadar kötü ki Türkçesi inanılır gibi değil. Ama Fransa'da tabii bunları çok rahat paketleyip satabiliyor. Dolayısıyla herkes Pierre Lotin'in müthiş bir işte Osmanlı, Türkiye, Türk dili vesaire uzmanı. işte bu yörenin felsefesini, insanlarını en iyi bilen kişi. ...olarak ve Kendini de öyle konumlandı. Orientalist bir uzman anlamıyla. Uzman. uzman. Aynen. Hı hı hı. Aynen. Dolayısıyla siz böyle çok katmanlı bir okuma yapıyorsunuz Aynen. burada. Yani sadece... E, hani ...queer belki de tam da o çok katmanlı açan bir şey Aynen. değil mi? Aynen. Aynen. Yani sadece e, cinselliğe değinen bir şey değil. E, e, yani Pierre Lottin veya bu romanın açtığı... ...hani çeşitli alanlara bakma e, çabası... Ee, İstersen burada tabii, bir tabii. müzik arası verelim. Tabii. Ondan sonra hem Pierre Lothier'in, Janet Winters'in konuşmaya devam edelim. Ee, edebiyatta queer çalışmasını Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu'nun düzenlediği Edebiyatta queer çalışmasını konuşuyoruz. Süleyadak'la birlikte. Bugünkü müziklerimizi e, Didem Seçti. İkinci dinleyeceğimiz parça Fatima Spar und Freedom Fries. <gülüyor> with Tekrar merhaba. Hikayenin kadın halinde bugün edebiyatta queer konuşuyoruz. LGBT onur haftası ve yaklaşmakta olan LGBT onur yürüyüşüne de buradan bir merhaba diyelim. Aslında son yıllarda Türkiye'de trans onur yürüyüşü ayrı bir örgütlenme olarak... Ee, başladı. Ama bu program yayınlandığında e, o yürüyüş olmuş olacak 24 Haziran e, Pazar günü. E, önümüzde ise 1 Temmuz'daki e, onur yürüyüşü olacak İstiklal Caddesi'nde. E, Dakla e, edebiyatlık kuyur e, buluşmalarını konuşuyoruz. E, Hülya'dan yanı sıra Sibel Rızık, Deniz Tarba Ceylan ve Başak Demirhan'ın katıldığı 6 e, buluşma olduğu katılımcılarla birlikte farklı edebiyat eserlerini okuyarak... E, ...cinsel kimliklere, önemlere ilişkin e, kuyur okumalar e, yapılıyor bu buluşmalarda... E, Hülya'nın verdiği e, ya da katıldığı iki e, çalışma Pierre Lotti ve Janet Winterson'un tutku romanı e, üzerineydi. Pierre daha çok konuştuk ama Janet Winters'ını biraz da dönelim Hı -hı. istersen. Tabii. E, Janet Winters'ını belki e, Türkiye'de çok tanımıyor olabiliriz aslında. E, çok genç yazarlardan birisi 1959 doğumlu e, 7 eseri Türkçe'ye çevrildi. E, fakat e, ben internetten e, bir ufak araştırma yaptım. Beşinin Türk tükenmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sadece ikisini şu anda Türkçe e, bulabiliyoruz. E, çok güzel bir web sitesi var Cennet'in. Kendi hazırladığı ve orada biyografisiyle ilgili birkaç şeyin altını çizmek istiyor. Aslında onları belki söyleyebilirim. E, kendisi Manchester'de doğmuş fakat e, biyolojik ailesinden çok kısa sürede ayrılmak e, zorunda kalmış ve onu çok e, dindar e, bir çift e, büyütmüş. Evlerinde e, toplam Altı tane kitap varmış bir tanesi İncil olmak üzere ee, çok çok alt sınıf bir hayatı olduğunu söylüyor işte babası bir işçiymiş fabrikada çalışan bir işçiymiş annesi ev hanımıymış vesaire ev kadınıymış ve okumaya çok aç olduğunu hani bütün çocukluğu ve ergenliğinin böyle geçtiğini söylüyor. O kadar e, fakir olduğunu yine biyografisinde e, bildirmek istiyor ki e, evlerin içinde bir e, banyo tuvalet de yokmuş ve evin dışarısında varmış ve buna da çok müteşekkir oluyormuş. Çünkü ailesine e, çaktırmadan e, dışarı çıkıp böyle oranın e, işte o tuvaletin ışığında e, saatlerce kitap okurmuş. E, fakat bütün bunları bırakıp çünkü ailesi onun e, misyoner olmasına e, karar vermiş ve bu yolda e, onu yönlendiriyorlarmış. Bütün bunları bırakıp. Ee, kendi kendine bir e, işte lise eğitimine nasıl bunu başardıysa onu biyografisinde açıklamıyor ee, gidip sonra da Oxford'da İngiliz Edebiyatı. ...okumayı başarmış. Ee, inanılmaz. inanılmaz. Ee, ve 16 yaşında... ...misyoner olmak için hazırlanan bir hayattan... ...ve çok müteşekkir olduğu tabii muhakkak... ...yani onu da e, satır aralarından anlıyoruz... ...çünkü işte evlatlık vesaire... ...çok zor bir hayat... E, ...maddi koşullar vesaire... ...bütün bunları 16 yaşında bırakıp... ...bir kadına aşık olup kaçmış evden. <gülüyor> ee, Oxford'da İngiliz Edebiyatı okuyor... Ee, ...ve ondan sonra... E, ...dehşet bir hayatı... Var geçinebilmek için 23-24 yaşında da ilk romanını basarak müthiş bir üne ve popülerliğe kavuşuyor. Janet Bu Winterson. portakal sadece tek yeme değildir. Evet Orang değil The Only fruit. Bu ikinci okay. eseri. Fakat yani şu Tutku ana kadar 10-12 evet, romanı var. Ve yani İngiltere'nin en en en ee, ...yine e, ünlü e, ödüllerinden birkaçını e, almış durumda. E, dolayısıyla çok çok başarılı yine genç bir yazardan bahsediyoruz. E, burada da yine e, bu tutku romanında da e, birkaç şey var. Yani e, biz bunu yarın e, tartışıyor olacağız. Dolayısıyla bütün <gülüyor> tartışmayı e, burada e, zaten vaktimiz yok yapacak ama... E, e, o kadar e, geçişken, dönüşken kimlikler var ki bir tanesi de çok ilginç. E, e, Romanın bir kısmı da Venedik'te geçiyor. Ve e, aya ördeğe benzeyen bir kadın e, karakteri var. Baş karakteri o e, kısmın. E, Villanel. Villanel hem e, kadın hem de erkek olarak e, giyinip e, bir takım e, kumarhanelerde e, çalışıyor. E, ve orada e, ki müşteriler onun... Hangi cinsiyetten olduğuna önem vermeden onunla birlikte olmak istiyorlar. Dolayısıyla o kısmı da çok önemli. Henry e, ilk bölümün e, karakteri bu e, Napolyonik e, savaşlarda e, asker olarak e, çalışan e, karakter. Onunla Villanelle'in hikayeleri örtüşüyor. Ve birlikte aslında e, e, Villanelle'in e, kocasını öldürüyorlar. Ve birlikte olmaya devam ediyorlar. E, Villanelle'in... E, bir kadına büyük bir aşkı var. Henry ile inanılmaz bir birlikteliği var. Ve Henry onun kocasını öldürdüğü için onun yüzünden hapishanede yatıyor son bölümde bununla ilgili. Fakat Henry hapishanedeyken bile Willem olan tutkusunu anlatmaya devam ediyor. Yani bunun kendisi için ne kadar vazgeçilmez ve önemli bir şey olduğunu ve bir hayat aldığını tutkunun tutkunun çok tek... Düşünen e, tek insan, tek e, konu, tek düşünce düşünebilen insanlar tarafından e, e, sahip olunan bir duygu olduğunu iddia ediyor. E, hikayeleri değişiyor, dönüşüyor. Bir bölümde özellikle Rusya'da geçen bölümde birisinden diğerine geçiriyoruz. E, yani kadınla erkek, iki değişik karakter hepsi e, karmaşıklaşıyor. Birbirlerine aşık oluyorlar. Dolayısıyla o... E, Eşcinsel olarak alıştığımız Villanil'in de yine cinsel yönelimini dönüştüren bir şey oluyor. O kadar değişken dönüşken bir roman ki her anlamda ve çok çok iyi işlenmiş yani geri dönüşümlerle bağlanmış bütün bölümler birbirine. Dediğim gibi yani böyle sadece lezbiyenlik, sadece homoseksüellik, sadece heteroseksüel aşk üzerinden tanımlamak, tartışmak oldukça güç bir yandan da müthiş bir savaş eleştirisi ve Fransız devrimi sonrası monarşi eleştirisi. Çünkü Henry aslında Bonaparte'a çok yakın ve Napolyon'un da hem kişiliğini hem bir topluluğun bir kral ihtiyacını müthiş bir şekilde işliyor. Bunu da şeye benzediyor ördek yavruları. İlk doğduklarında böyle ne görürlerse onu takip ederler. Hani Fransızlar da Goya kralı alt üst edecekti, krallığı alt üst edecekti. Napolyon'u yine aynı şeye Hı -hı. getirdi ve onu böyle kör bir şekilde takip ediyorlar. Dolayısıyla müthiş bir savaş eleştirisi de var aslında. Çok uzun Yeniden... bir roman değil ama Hı -hı. içinde gerçekten çok katmanlı. Çok düklü, evet. Pek çok hikaye var bir, birbirine bağlanan değil mi? Evet. Ee, ve Winterson için olağanüstü bir başarı yani çok çok müthiş yazılmış e, çok düşünülmüş kendisi tarihle çok e, uğraştığını söylüyor ama tarihi detaylar ya da sahneler onun için hiç önemli değil yani Bonaparte alıyor e, bir sıradan Fransızla yan yana getiriyor ve ikisinin çarpışmasına bakıyor e, onları sonra işte başka bir ortama götürüyor savaş sonrası vesaire. Yeniden işte savaş nasıl değişiyor, averaj insanlar üzerine nasıl etkileri oluyor bunu işliyor. Dolayısıyla hani o savaşların birebir tarihleri, kim kimi öldürdüsü vesaire ilginç değil. Buradan daha evrensel neler söyleyebiliriz, neler çıkartabiliriz meselesi. Ve hep ilişkiler ilişki. üzerine yoğunlaşıyor. Evet hep ilişkiler üzerine yani Napolyon'un işte tabii başka insanlarla da ilişkisi ama Josefin'le de tabii ilişkisi. O evliliğin bitmesi vesaire onlar üzerine de birkaç yorumu var. Biraz önce şey diyordu Napolyan'la Herney'in ilişkisi aslında çok önemli ve ilginç bir ilişki bu romanda. Evet, yani hem homoerotik bir ilişki var aralarında hem homososyal bir ilişki var. Bir yanıyla belki bir cinsellik yaşanmış olabilir e, orada. Ama e, önemli olan dediğim gibi yani bütün bu ilişkiler içinde Herney'e bakabilmek mesela. E, ve onu da roman hazırlıyor. Yani dolayısıyla e, bize gelen sorulardan bir tanesi hani bu romanların kendisi mi queer... Yoksa her romanı mı biz queer okuyabiliriz? Bence her romanı biz queer okuyabiliriz. Dolayısıyla orada kesinlikle bir şey yok. Ama belli ki Winterson hem e, e, LGBTT aktivizminden hem queer eleştiriden... ...çok e, nispetini almış, çok okumuş, çok e, bilgili bir şekilde bu romanı yazmış. Dolayısıyla hani roman da kendini biraz e, elverişli kılıyor bu okumaya, öyle diyeyim. Ama e, bu demek değil ki herhangi başka bir romanı biz queer eleştiri üzerine okuyamazdık. Yani şu andaki bu altı seçki e, bizim daha müsait gördüğümüz ve daha zengin olacağını düşündüğümüz romanlar. E, her romanı queer eleştiri üzerine okuyabiliriz. Pierre Lothi dedik, Janet Winterson dedik. Bunlar senin özellikle hmm. incelediğin romanlar. Onun dışında neler, hangi romanlar tartışılıyor? William ee, Shakespeare'i seçtik erken bir örnek olduğu için. Çünkü Shakespeare'de özellikle kadın erkek rollerinin değişimi, kıyafet değişimi, sahnede yine böyle kadın erkek erkeğin kadın olması... İşte bir erkek kıyafetinin arkasından bir kadın çıkması vesaire. Bunlar çok e, oynanan e, konular. Bunlarla çok oynuyor Shakespeare. Özellikle de 12. gecede. E, komedilerde özellikle ve e, 12. gecede. Dolayısıyla oradan başlayalım dedik. E, o da şey kalıbını kırmak için. Yani queer eleştiri gibi biz çok yeni bir şeymiş gibi e, konuşuyoruz. Ama bu konular senin de demin bahsettiğin örnekte olduğu gibi hiç yeni temalar değil. E, sadece biz bunların teorisi üzerine e, yeni yeni düşünüyoruz. Yoksa her dönem için... E, Homo sosyal, homoseksüel, işte aseksüel vesaire ilişkiler vardı. Cross dressing dediğimiz şey vardı. Bütün eserlerde bunu görebiliyoruz. 12. gece ona müsait olduğu için konuştuk. Virginia Woolf'un Orlando'su yine bu konu üzerine çok giden bir roman. Geçen modülde bu kadın ve edebiyat derslerinde yapamadığımız bir şey deneyelim dedik. Türkiye örneklerini biraz ön plana çıkaralım. Orada da Murat Semer ve Perihan Maden çıktı. İki genç kızın romanı özellikle. Türkiye örneklerine ben katılmadım. Dolayısıyla belki başka bir radyo programına vesile oldu Onları onlar. konuşuruz, hmm. evet. <gülüyor> Son olarak da böyle bir genç İngiliz yazarla bitirelim dedik. bitirdik. Peki, bu çalışmalara katılanlar nerelerden geliyor? Ne tür insanlar? Ve neler tartışılıyor? Neler hmm. tartışıldı şu ana kadar? Hmm. Aslında çoğunlukla Lise öğretmenleri, edebiyat öğretmenleri, üniversite öğrencileri ve e, iş hayatında olup üniversiteye bir yönüyle geri dönmek isteyen e, e, öğrenciler var aramızda. Ee, çok e, sevinerek aslında derslere katılıyorlar. Çünkü e, edebiyat okuyanlar özellikle yani focus grup eğer edebiyatla ilgilenenlerse onlar e, herhangi başka bir platformda e, queer teori, queer eleştiri ya da eleştirinin kendisini tartışmasak da dediğim gibi yani bambaşka bir şey yapmak istiyoruz aslında ileriki safhalarda. Queer eleştiri üzerine bir e, e, bir takım çalışmalar. O ayrı bir şey olur. Yani e, orada Judith Butler'dan işte ne bileyim dotiye vesaire hani bambaşka bir eleştiriler tarihine ya da tartışmalarına dönüşür olay. Burada onlardan birkaç örnek vererek hakikaten ama çok derinlikli olarak edebiyat böyle nasıl okunur üzerinde duruyoruz. Ve böyle bir ortamı başka yerde bulamadıklarını dolayısıyla çok hoşlarına gittiğini söylüyorlar. Lise öğretmenleri için tabii çok e, yapıcı değil, kendi çalışmaları ve kendi eleştirileri açısından çok önemli. Ama lisede illa ki e, çok rahatlıkla e, uygulayabilecekleri, tartışabilecekleri bir e, konu, konu olmadığını düşünüyorlar. Çok da haklı buluyorum o yaş grubuyla. E, çok kolay olmayabilir bir e, bazı okullarda kolay olmayabilir vesaire yani onu görebiliyorum ama çok faydalandıklarını söylüyorlar. Diğerleri için de bir keşif yani hem queer nedir keşfi hem de bu eserlerin keşfi yani onlar edebiyat okumaktan zevk alıyorlar bu şekilde okumak onlara açıcı geliyor ve ee, bir de LGBTT hareketi içinden e, birkaç arkadaş var aramızda da onlara da şey çok iyi geliyor yani e, biz kendi aramızda bunları konuşuyoruz ama hakikaten şimdi Edebiyat orada ayrı bir yerde duruyor. Bizim aktivizmimiz ayrı bir yerde duruyor. Şimdi bunları nasıl bir araya getireceğiz? Ee, onlar için de biraz e, öyle bir hoşluğu var. Yani e, gelen arkadaşlardan bir tanesi queer opera çalışıyor mesela. Biz de ondan çok şey öğreniyoruz. Dolayısıyla hani edebiyata şimdi böyle bakmak ne demek? Nasıl dönüştürebilir bizi? sorular ben tam da onu sormak istiyordum aslında çünkü hani queer'ın siyaseti diye bir şey de var hani queer siyaseti nasıl tercüme oluyor, oluyor hmm. mu, olmuyor mu, hmm. ne ifade ediyor üzerine devam eden tartışmalar var. Hmm. Boğaziçi Üniversitesi'nde birkaç yıldır düzenlenen queer konferansları oluyor. Orada mesela yaşanan çatışmaların bir kısmı aktivistlerle akademisyenler arasında tam da bir queer kavramı üzerinden <gülüyor> ve tabii onun içerdiği <gülüyor> analiz bakış açısı üzerinden oldu. Çünkü siyaset çok kimlikler üzerinden yürüdüğü için yani bütün siyasetler kimliklere çok dayandığı için özellikle son 20 yılda kimliklerin çok merkezde durduğu bir siyaset alanı <gülüyor> var ve de tabii burada lezbiyen, gay, biseksüel, trans, kimlikler veya deneyimler hiç tanınmadığı için onları baştan yapı bozumuna uğratmak aslında bu kimlikler de yok. Aslında özcü hiçbir şey yok. Özümüzde hiçbir şey yok. Her şey sürekli değişken demenin ee, zorlukları da var yani siyasi anlamda öyle bir alan açmak Hı -hı. E, tabii çok kolay Hı -hı. değil çünkü bir yandan da LGBT e, bireyleri ya da LGBT hareketi şunu göstermeye e, çalışıyor ki yani biz varız buradayız. Değişmeyeceğiz. Hı -hı. Yani hani bizi sürekli değiştirmeye çalışıyorsunuz. Çünkü Hı -hı. hani bütün LGBT bireylerin belki ortak deneyimi bir noktada e, aile bireyleri Hı -hı. tarafından veya okullar veya başkaları tarafından psikoloğa gidip düzelmeye e, zorlanıyorlar Hı -hı. Hı -hı. E, gibi. Hı -hı. Dolayısıyla kimliklere böyle değişken e, olarak bakmanın veya kimlik üzeri bir siyaset yapmanın o kimliklerin adını o deneyimlerin adını kimlik üzerinden koymadan, deiz, biengey, biseksüel demeden, queer gibi kimsenin anlamadığı bir kavram kullanarak siyaset yapmanın zorlukları da var. Dolayısıyla böyle bir gerilim var. Hani queer kuramla e, ...LGBT LGBTİ hareket arasında değilim. Hı hı. Yani hani o sizin tartışmalarınıza yansıdı mı, yansıyor mu? Ee, bu şekilde değil. Yani aslında çok ilginç. Mesela e, senin bahsettiğin bu stres bizde de yaşanabilirdi. Bu şekilde yaşanmadı. Belki de orayı bir yine aktivizm ortamı olarak görmedikleri için olabilir bu. Emin değilim. Ama zaten çok fazla da öğrencimiz yok. Yani çok küçük bir grupla çalışıyoruz. Dolayısıyla Belki ileride daha büyük bir grupla e, bu e, e, problemleri ya da bu tartışmaları yaşayabiliriz diye düşünüyorum. E, pek çok konu e, konuştuk. Şeyi de konuştuk. E, yani queer teori tartışan heteroseksüeller olmak ne demek? Hı hı. Mesela yani onu da konumlandırmak aslında ilginç ve önemli oldu. Dolayısıyla hani şey beklentisi de olabilirdi. Bunun aktivizmini yapmak bunu öğretmenin ön koşuldur gibi bir takım beklentiler de çıkabilirdi. Hani onların da üzerine gidebilecek bir takım tartışmalar yaptık aramızda. Ama bunun bir hani analiz biçimi olduğu üzerinden daha çok şekillendirilmiş ...kendi konuşma. Yani politikası üzerinden... ...değil diyebilirim. Hı hı hı. Ki bu aslında kendi başına... ...çok açıcı. Çünkü o politik... ...gerilimler de bazen... E, ...bir takım kalıp yargılar üzerinden yürüyor. Yani hı hı. hani kuyur adına... ...bildiğimiz çok mulak bir şeye... Hı hı. E, ...takılıyoruz hı hı. ve... E, ...ona saldırıyoruz... Mesela. ...ama hı hı. hani mesela işte tam da... ...dediğin gibi bir hı hı. kuyur okuma yapmak ne demek? Bir romanı hı hı. kuyur gözle okumak ne demek? Hı hı. E, hani... Hı -hı. Nasıl hayata geçiyor bu bakış Hı -hı. açısı Hı -hı. Hayata geçtiğinde Hı -hı. E, Onun yapıldığı çok fazla örnek yok O yüzden Hı -hı. de çok kıymetli buluyorum Hı -hı. Sizin yaptığınız bu çalışmaları Ben kendim katılamadım ne yazık ki çok isterdim bekliyoruz umarım devam edebiliriz tabi yani seneye çok istiyoruz Onu çünkü güzel bir bir şey oldu bence iki programda güzel oldu çünkü kadın ve edebiyatta da kuyruk okumalar yapıldı adını koymadan burada da devam ediyor aslında biz çok istiyoruz ama programında tabi büyümesini istiyoruz yani çok küçük gruplarla belki de ee, devam etmek hani bizim de motivasyonumuzu kıracak. Ee, dolayısıyla önümüzdeki yıllarda hani daha büyük gruplar ilgi gösterirse mutlaka başka eserlerle de devam etmek istiyoruz. Başka eserler senin aklında var mı şimdi? Yani bunları yaptıktan sonra aslında şunları şunları da yapmak iyi olurdu dediğin var, Jid var, The Immoralist diye bir romanı. Yine oryantalizm hastalık ve eşcinsellik, heteroseksüellik üzerinden çok ilginç tartışmalara yol açabilecek. Forster'ın Morris'i var bizim yine atladığımız idari sorunlar yüzünden yoksa hani katmak istediğimiz... Ee, Winterson'dan e, Oranges olabilir... ...başka eserleri olabilir... ...yani... E... E, Winterson yine çok Sexy in Cherry olabilir. Hani Winterson çok e, aklımızda olan e, yazarlardan bir tanesi. Yine Türkçelerini bulmakta zorlanıyor musunuz? Kesinlikle. E, dolayısıyla iki tane seçeneğimiz var e, bu e, çalışmaları yaparken. Bir tanesi İngilizce okuyanlarla İngilizcelerini okumak. İkincisi sadece Türkçe eseri varsa o yazarın onun üzerinden gitmek. Üçüncüsü de ee, ...bizlerin yani öğretim üyelerinin bir eseri sunması ve illaki çok fazla bir tartışma beklememesi. Yani her haftanın e, eserin bulunabilmesi ve bulunamaması üzerinden giden farklı dinamikleri var. Bir tane daha yazar söyleyeceğim. Yine kendisini bu tarz okumalara çok e, e, yatkın kılan ve de e, Türkiye e, kısmı hayatının e, yine buradaki e, tartışmalar için çok... Ee, ...ilginç olan James Baldwin... Ee, ...onu da maalesef e, atlamak zorunda kaldık... ...ama ileriki yıllarda e, katmak istiyoruz. James Baldwin... ...siyah bir Amerikalı yazar değil mi? Dolayısıyla onun aslında... ...hayat deneyimi ve burada geçirdiği zaman... Evet. ...Türkiye'de geçirdiği zaman... Hani katman katman belki evet. incelenmesi düşünülmesi gereken. Evet. Ve son dönem e, Türkiye'deki zamanını da anlatan e, ilginç bir biyografisi çıktı. E, dolayısıyla hani ondan da esinlenerek hem e, yani hayatının tümünü tartışmak çok iyi olur ama. Buraya da değinerek buradaki tiyatro ve edebiyat camiasına, o dönem onun dostluklarına ve burada yaptığı siyasete ve eserlerine değinmek çok anlamlı olur diye düşünüyoruz. Ama dediğim gibi ileriki senelere yine kaldı. Peki. Dört gözle bekliyoruz. Ben de umuyorum önümüzdeki sene katılabilirim. Bekliyoruz Devam ama konuşmacı umuyorum. olarak bekliyoruz. Yani. Yok Bir hiç hiç. Bir böyle şeysi olarak. Hayır Tamamen okuyucu. <gülüyor> <gülüyor> ve öğrenci olarak e, ancak katılabilirim ee, ama şey e, uzaktan da olsa ilham aldım ben e, bu bahsettiğin Tutk romanını okumuştum mesela Jane Eyre'sini şimdi tekrar dönüp başka bir gözle okuyacağım. Çok ee, ...senin bu söylediklerinden sonra. Evet, programın da sonuna geldik. Hülya Adak'la Edebiyatlı Kuyur konuştuk. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu'nun... ...bu sene yürüttüğü kadın ve siyaset ve Edebiyatlı Kuyur e, buluşmaları oldu. Seneye de umuyorum devam edecek. E, ben de öğrenci olarak katılmak istiyorum. E, 1 Temmuz Pazar günü İstanbul'da onur yürüyüşü var... E, belki ona da katılmayı düşünürsünüz. Bugün e, teknik masada Ömer ve Didem vardı. E, Didem'le kapatıyoruz şimdi. Müzikleri de o seçti sağ olsun. Kolektif İstanbul'dan Güleli. Bu arada biraz önceki parçayı yanlış e, eksik duyurdum galiba. Fatimas Sari on the freedom fries'dan Kızılcıklar oldu mu? Yu dinlemiştik. E, hala merak edenler varsa, e, şimdi de Kolektif İstanbul'dan Güleli geliyor. Hülya çok çok teşekkürler. Çok teşekkür. Sert bir seriyi alamadım seri ama Zeynep Kadın Hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem ve Özden. Desteği için Açık Radyo Dinici Zeynep Taşkın'a teşekkür ederiz. Here I am. When I am here, I shall